Oh yeah. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat Bugün 26 Nisan Çarşamba Yıl 2017 Ay 4 Gün 116 Kasım 170 1438 Hicri Recep 29 1433 Rumi Nisan 13 Ar Arıların doğurma zamanı Fırtına Gül ağaçlarının bakım zamanı Günün sözü Hayat tiyatro gibidir En kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar Aristofanes Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takviye poi chiamava moro con Elisa guardi le vetrine non ti stanchi lei il laghetto ti riprende come quando vuole lei riesce solo a farti male e, non è più Lei ti si ha plagiato ti si ha preso anche la dignità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 Bir Eliza'dan bahsedeceğiz biz de şimdi zaten Galeano'nun Kadınlar kitabında da bir Eliza'nın hikayesi var. Ona bakalım. Kadınlar Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Gitti Eliza Lynch mezarı tırnaklarıyla kazmaktaydı. Hayretler içindeki muzaffer askerler bunu yapmasına izin vermişlerdi onun. Bu kadının pençe darbeleri yerden kırmızı toz bulutları kaldırıyor ve yüzüne dökülen kızıl perçemleri titretiyordu. Solano Lopez hemen yanı başında yatıyordu. Eşini kaybetmiş olan Elisa ona ağlamıyor, ona bakmıyordu. Sadece nafile bir çabayla, onu kendi toprağa olmuş olan toprağa gömme isteğiyle, Üzerine avuç avuç toprak atıyordu. Solano artık yoktu. Paraguay artık yoktu. Savaş beş yıl sürmüştü. Bankacılara ve iş adamlarına boyun eğmeyi reddeden yegane Latin Amerika ülkesi yenilmiş ve katledilmişti. Elisa erkeği olmuş adamın üzerine avuç avuç toprak atmaya devam ederken güneş gidiyordu. Güneşle birlikte 1870 yılının bu lanet olası günü de. Kora tepesindeki ağaçlarda tünemiş birkaç kuş ona elveda diyordu. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Evet şimdi tarihte bugüne geçmeden hemen bugüne geçelim. Paraguay'dan bahsediyordu. Eduardo Galeano Kadınlar Kitabı'nda ve Korkunç Bir Paraguay'ın direnen son yegane daha doğrusu Latin Amerika ülkesinin bankacıları ve iş adamlarına boyun eğmeyi onun da yenilgiye uğramasının hikayesini anlatıyordu. Eliza Lynch'in adından Eliza. Ya da ee, şey günümüz Paraguay'ında da durum ilginç İlginç. çok ilginç bir haber var dün yüzyılın soygunu yaşandı Paraguay'da evet. ondan bahsedeceğiz. Evet. ya yani, hakikaten e, acayip bir şey Brezilyalı gangsterler sınır ötesi operasyonu yapmışlar Paraguay'da bir bankayı soymuşlar ama soydukları e, otomatik silahlar taarruz piyade tüfekleri dinamit bolca dinamit patlayıcı ve uçak savar kime ait acaba uçak savar toplarıyla yaklaşık 50 gangster 3 saat süren bir soygunun ardından 80 kişinin karıştığı olayda kaç demişsiniz? 80 50 diyor gangster ben de. diyor evet olabilir her türlü sayı da olabilir 49 milyonluk yükün 8 milyonunu götürmüşler götürebilmişler. 8'ini tamam. mi götürmüşler? Evet 8 milyonu. Taşıyamamışlardır herhalde. Belki de bulamamışlar. Keskin nişancı kullanmışlar ve onlarıcık kundaklamışlar. Çok acayip bir haber hakikaten. 40 milyon civarında olduğu söyleniyor bu arada. İşte yani Guardian'dan okuduğum haber Jonathan Watson. Henüz anlamamışlardır ee, belki o şeydeki. E, olayın e, tam olarak anlaşılması kolay değil. 3 saat sürmüş dediğin gibi. Bir polis öldürülmüş. Ondan sonra da şey taktikleri gütmüşler. E, ne? aldatma şeyler yapmışlar yani mesela yolları bloke etmişler arabaları yapmışlar. Polis onlarla uğraşırken onlar gidip bankaya vurgunu yapmışlar. Asrın vurgunu deniyor. Son gelen haberlere göre 40 milyon doları dalmışlar da galiba. Öyle mi? Evet. Bendeki biraz eski birkaç saatlik bir habersende daha yenisi var olabilir. Altyapı çökmüş saldırının ardından. Evet Brezilya çetesi First Capital Command diye biliniyormuş ile Brezilya'da Portekizce konuşuluyor ya e, ilk PCC diye adlandırılıyor ve bu şey şehri Paraguay'ın Ciudad del Este Doğu şehri anlamına geliyor olsa gerek yetersiz İspanyol camla çıkarabildiğim kadarıyla sonra da Parana nehrini hızlı motorlarla geçip kay gözden kaybolmuşlar. Ama sekiz kişi tutuklanmış Brezilya'da. Öyle mi? Altı diyordu. Bende evet. Demek 8'e çıkmış. Şey, rakamlar belli değil ama her şey düzelecek demiş Michel Temer. Bulacağız hepsini demiş. Darbici başka. Bu primary komanda da capital e, geçtiğimiz sene hapishane isyanında ismini duyurmuştu. Daha doğrusu ben orada duymuştum insanların kafasını cezaevinde e, hava 10 18'e kesip e, ardından ifşa eden bir gruptu. E, Brezilya'nın en büyük mafya gruplarından bir tanesi, çetelerinden bir tanesi. Evet yani. E, ne işte, Eduardo Galeano'nun anlattığı olay ne zaman geçiyordu? 1870'te. Bu da 2017'de geçiyor. Yani 100 40, 150 ile yakın bir zaman sonra Paraguay'da durum bu. Manzara bu. Mankacılar evet. kazanmış. Paraguay'da protesto gösterileri de vardı geçtiğimiz aylarda hatırlıyor musunuz? Evet. Paraguay'da değil mi orası da? Tabii. Şimdi e, günün haberleri e, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1564'te bugün Avonlu Ozan diye bilinen Hulim Shakespeare doğduğu biliniyor. Daha doğrusu tam bilindiği de söylenemez tam günü belli değil ama Stratford-upon-Avon'da Warwickshire bölgesinde İngiltere'de doğmuş gelmiş geçmiş belki de dünyanın en önemli şair, yazar, oyun yazarı ve bir şekilde hikaye anlatıcısı diyebiliriz. 1937'de İspanya İç Savaşı'nda bugün Gernika e, İspanya'nın Gernika şehri Bask bölgesinde bombardıman edilmiş. Luftwaffe diye adlandırılan Alman hava, hava kuvvetleri o zamanlar Nazilerin yükseliş dönemi, dünyaya hakim olmak üzereler. Franco ile de işbirliği yapıyorlar. Faşist, Falanjist Franco ile Katolik diktatörle e, yardımlaşma sonucu Gernika'yı ortadan siliyorlar malum. Onun da günümüze devamı Pablo Picasso'nun Pablo Ruiz Picasso'nun ünlü tablosu Birleşmiş Milletler salonlarında da Güvenlik Konseyi'nin salonlarını da süsleyen olağanüstü evet. bir tabloydu fakat Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı bombalamadan önce onu da örttü. Açıklama yapmadan önce görünmesin. Kafalar diye. karışmasın diye. Kafalar karışmasın diye siyahi şey Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın şeyle ricasıyla evet ricasıyla ve bizzat kendisi de açıkladı bakın elimde ne deliller var silahlar var diye gösterdiği sahte şeylerle Harry Belafonte'nin dey deyimiyle bir şey kapıkulu kapıkulu kölelerin kahyası köle kahyası neyse evet. 1989'da bugün de dünyadaki en şimdiye kadar o güne kadar görülmüş en büyük hortum fırtına kasırga olmuş ve 1300 kişiyi Bangladeş'in merkezi bölgelerinde 1300 kişinin ölümüne bin kişinin yaralanmasına ve 80 bin kişinin de evsiz, yersiz, yurtsuz kalmasına yol açmış. Evet. Buldum bu arada Paraguay'da neler olduğunu. Hı. Bu evet. referandum tantanası yüzünden değinemedik. Evet. Ee, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes protestolar sonrasında yeniden göreve seçilmesini sağlayacak anayasa değişikliği teklifinden vazgeçtiğine çıkmış. değişim değinmiştik ama evet ayrıntısını... Ülkede 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasayla başkanlık süresi tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlanmış. Yetmemiş. Görevdeki başkana yetmemiş Horacio Cartes'e bu sınırlanmayı kaldırarak yeniden başkanlık için aday olmak istiyordu. Bunun e, istemeyen insanlar da halkta gittiler Kongre binasını ateşe verdiler. Ceyre yaktılar Kongre'yi. E, Cartes bu çabalara, e, Cartes'in çabalarına tepki gösterdiler. Ardından da e, Horacio Cartes... Papa'nın da ardından bir çağrısı olmuş o çağrıdan ilham aldığını söyleyerek anayasa değişikliği konusundaki talebini geri çektiğini duyurmuş ve senato üyeleri Latin Amerika'nın ikinci dönem başkanlığına izin vermeyen tek ülke olduğunu söyleyerek anayasanın modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu savunmuşlar. Senato da bu konuda oylama yapılması için çabalar sürecekmiş ama papa ne demiş nasıl çağrı yapmış papa? Papa diyalog çağrısında bulunmuş efendim. Ülkenin anın muhalefet partisi oylarıda bir kişinin, olaylarda bir kişinin polis tarafından silahla vurulduğunu söylemiş. Papa Francesco'da çıkan Francesco. olay. Komu yanlış yazmış BBC'si. Francesco'da çıkan olaylar üzerine krizin aşılması için barış ve diyalog çağrısı yapmış. Söylemeyecektim diyalog diye de sonradan şey oluyor. Mesela en son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakan koltuğuna oturan çocuğun Fethullah Gülen cemaatiyle bağdaşlaştırılan dinler arası diyalog sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış. Onu duydunuz mu? Duydum ama e, sen şeyi duydun mu? Önce bu Francesco meselesine bir açıklık getireyim. Yanlış yazmışlarsa kadın olur çünkü. Kadın papa Öyle da mi? şimdiye kadar hiç görülmedi. Bir defa görülmüş sanki. Gizli. O gizli. Gizli. Yani evet. Bu açık olamazdı yani. Olamaz mı? İyi. Şey... O Çocuk, çocuğa, çocuğun, soruşturma. çocuğa soruşturma diye hocasına soruşturma. Hocasına ama şeyden mi almışlar? Web sitesinden. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sitesinden alınmış. Yani dinler Değil nasıl diyalog? Aynen öyle yazıyor. Hatta ne yazıyor? Bakanlığın web sitesinde başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim. Bugün ...din dahil kültürler arası... diyalog bağlamında önde gelen bir proje ...konumuna ulaşmıştır deniliyor. Tan Çocuk da aynı şeyleri söylemiş. Yüz, yüz karası bir rüyakarlık örneği. Şey değil mi? Tam bu noktaya uygun değil mi? Hepiniz oradaydınız be diye gezi olaylarından sonra... ...yapılmış olan bir açıklama vardı hatırlarsınız. Evet. Belki burada da aynı şekilde kullanılabilir... ...cümle. Yes. Çok e, hareketli... ...şimdi çok son derece önemli... ...haberlerin e, bulunduğu bir... E, Günü, ...günün açılışını yapıyoruz. Özellikle... E, ...Türkiye'den... E, ...çok önemli... ...birkaç haber var... ...birkaç bölüm halinde ele alabiliriz. Bir tanesi... E, ...Avrupa Konseyi, Parlamatörler Meclisi'nin kararıyla... ...Türkiye Demokrasi'de küme düştü. Artık ikinci kümede oynuyor. Öyle demin hiç değilse nerede olduğumuzu biliyoruz artık. de endişe verici ve üzülüncü, yeis verici şeyler var Türkiye. AKP'me yani Avrupa Konseyi Parmağaterler Meclisi tarafından Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini taahhütlerini yerine getiremediği gerekçesiyle denetime yeniden denetime alınması karar alınmasına kararlaştırıldı. Cengiz Akların dediği gibi e, artı gerçekte yer alan haberde onunla da konuşacağız zaten ama Türkiye 9 Avrupa Konseyi üyesinin ülkenin bulunduğu kümeye düşmüş. Bunların arasında Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye varmış. Yalnız Ukrayna ve Gürcistan'ı burada ayrı tutmak lazım. Onlar vizesiz bir şekilde gitmeye başladılar galiba Avrupa'ya. Ukrayna'dan emin değilim ama Gürcistan'da başlamış olsa gerek. Seyahat. Bu ülkelerin hiçbirinin demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Maalesef onların safına düşmüş oluyor. Son derece acı bir durum evet. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden denetime alması haberi var. Bunun üzerinde etraflıca e, durma fırsatımız olacak. Tanımıyoruz, karar siyasi demişler efendim hükümetten yapılan ilk açıklamada. Yalnız hükümet değil. Dışişleri Bakanlığından da. Evet, yalnız o da değil. Cumhurbaşkanlığından da. Cumhurbaşkanlığından da Başka değil. Yalnız, muhalefet, Aa! Cumhuriyet Halk Partisi. Ne demişler? De, bu Memnun değiller bu karardan. Türkiye kararına tepki umuyoruz. Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır demiş yani açıkçası böyle gidişattan ben de memnun değilim ama bu Avrupa'nın yüzünden mi olmuş yoksa Türkiye'deki gidişat yüzünden mi hangi olmuş ona söylemeler lazım. En kısa sürede ummuyoruz atlatır demiş Halk Partisi hangi süreci denetim sürecini mi yoksa demokrasinin kaybı sürecini mi onu açıklamamış Cumhuriyet Halk Partisi. Hayal gücünüze güveniyorlar demek ki. Evet öyle ama AKP'nin Türkiye'yi denetim sürecini nasıl işleyeceğini şimdi hepsini inceleme fırsatı bulacağız çok önemli. Türkiye'nin büyük bir kaybı var. Demokrasi kanaması kaybı var. Üyelik dışında bir teklifte sunmalıyız diyenler de var. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Yuhannes Han'da üyelik dışı seçeneklere başvurulmadı demiş. Soruyorum. Buyurun. Yavru üyelik mesela. Yavru vatan gibi. Olabilir. Olabilir mi? Zenginlere sınırsız geçiş hakkı Evet. Fakirlere ve göçmenlere hop ordadır. Dur. Evet. Aynen öyle. Bilin. Zaten öyle değil mi şu anda da? Daha neyi verecekler ki. Yok, biraz daha da. Ney, ne, zenginler geçilmiyorlar mı yine de? <gülüyor> o Amerika Birleşik Devletleri'nde müslüman üyelik statüsü, yavru vatan gibi, sen beğenmedin ne mi? Ne vereceksiniz diye sormak lazım kendilerine. sorarız Yedek üyelikte önerilebilir. Yedek üyelik. Evet, bu yeni ya bir. Ya da paf paf üyeliği. Evet, Ayrı kaf. bir birlik kurulsun mesela. En büyük yedek üyelik Alt başka büyük yedek üyelik yok. Başka büyük üyelik yok deriz mesela. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi diye de bağırabilirsin. Ben bağırmıştım on sene önce. Acemiler mangası, Acemi üyeliği. Taksim'de böyle Avrupa Birliği ofisinde. Buyurun. Acemi üyelik statüsü nasıl? Çaylak çaylak. Çaylak. Ama kaç senedir çaylak çaylak? O biraz şey yapar, can sıkar. Peki, bunu konuşacağız. Çok son derece vahim espri kaldıracak bir durum yok. Değil ama Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan da aynı zamanda şeyde değil mi? Şengay Şangay 5'lisinin gözler evet. üyeleri değil mi aynı zamanda? E, oraya geçelim diyorsun sen. E, zaten orada iki, iki tarafı da bayağı ayağı yani, olan ülkeler varmış. Ben şimdi öğreniyorum bunları. Özbekistan'da Avrupa Konseyi'nin... Şangay 6'lısına istiyorsun geçen. Üyesiymiş. Özbekistan Avrupa Konseyi'nin nasıl üyesi yahu? Türkmenistan. Hadi Ukrayna Ama ve Azerbaycan anlarım bir yerden mi? Rusya. Rusya'nın ismi geçmiyor. Ben Ama ben mesela bilmiyorum. burada para da galiba işe yaramamış. Cengiz Aktar diyor ki oysa geçen yıl Türkiye Grand payor Grand Payeur Grand e, Yani büyük katkısı sunan büyük katkı sunan ülke pozisyonuna gel, getirmişti kendisini. Diğer 5 Avrupa ülkesiyle beraber yani İngiltere İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ile birlikte Avrupa Konseyi'ne kaynak veren ülkelerden birisi olmuştu. Avrupa Konseyi'nin sekreteriyasında bir jest olarak görülmüş bu ama tutmamış, olmamış yani işe yaramamış, yememişler. Siyasi denetim sürecine tabi bulunan diğer ülkelerin tam listesini söyleyeyim mi sana? Buyurun efendim. Türkçeden alıyorum. Yavaş yavaş söyleyin, düşüneyim biraz. Arnavutluk Al alfabetik sırayla. Yok, Hı. alfabetik değil, karışık gidiyor. Tamam, olsun, fark etmez. Düşünürüm ben yine. Arnavutluk, Azerbaycan, Maliyet. Bosna Hersek ben alfabetik sıraya koydum. Problemden çözülmedi. Ermenistan demokrasiyle hmm. alakası olmayan bir başka ülke. E ne yapsınlar ama sınır yok kimseyle. Gürcistan Gürcistan. Savaş daha yeni bitti orada değil mi? Moldova Moldova. Evet. Rusya'nın arka kapısı. Arka kapısı ve e, Rusya Federasyonu kapının sahibi. Sırbistan ama Moldova'nın sahibi değil. Sırbistan mı? Sırbistan iyiydi aradılar. Ne oldu? Niye öyle olmuş ki? Öyle. Denetimde ve Ukrayna. Ukrayna. E burada Özbekistan, Türkmenistan ne oldu? Azerbaycan da diyor burada Cengiz Bey. İşte Neyse onlar, kendisini onlar saydım. Saydınız mı onları? Saydım. Özbekistan, Türkmenistan'da. Evet. Özbekistan'ı e, ve Türkmenistan'ı saymadım. Özbekistan'la Onunla... Türkmenistan Avrupa Konseyi üyesi olmasını yeni öğreniyorum ben. Ben de bilmiyorum. Biraz garip. Soralırız. Soralarız. Peki, durum budur. Fakat fevkalade endişe veririz. Ben gene bardağa dolu tarafından bakıyorum. Hangi ülkelerle birlikte olduğumuzu, hangi klasmanda olduğumuzu sonunda anlamış oldum bu vesileyle Avrupa Birliği sayesinde. La, ve ha. muhalefet sayesinde de aynı şekilde bu durumun benzerini yaşadım. İçte ve dışarıda. Felaket bir durumdan bahsediyoruz yalnız. Yani herkese hiç şaşırtıcı bir tarafı yok. Bütün herkes bunu ihanet olduğunu söylüyor söylüyor bunun şey bir karar olduğunu söylüyor hükümet yetkilileri. siz şaşırdınız yani. mı en ufak bir şaşkınlık geçirmediğim gibi bek yani öbürüne şaşırdım böyle bir şey muhalifsiniz CHP ye. hayır yani aksi karar alınsaydı Hı. şaşırdım çünkü zaten yani medya bir taraftan e, memur ihraçları, kamu görevlileri tamamen yüz binlerce kişi dışarıda. Demokrat Parti, demokratik bölgelerde, e, demokratik bölgeler partili belediye başkanlarına kayyım atanması, tutuklanması, HDP'nin eş başkanlarının tutuklanması, milletvekillerinin kanun hükmündeki kararnamelerle on binlerce, Öğretmenin meslekten çıkarılması, ihraç edilmesi, akademisyenlerden beş bine yakın akademisyenin ihracı, barış isteyen akademisyenlerin üniversiteden atılması. Ne bekliyorlardı yani başka ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili Baykal mesela olumlu oy kullanmış. Bu denetime hayır kararı kullandı. Neyse konuşalım onu. İkinci büyük haberimizi de söyleyelim. Türkiye yeni bir savaşa girdi. Komşu ülkelerde ordusunu tahruza geçti. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasıyla e, 70 kişinin öldürüldüğü haberi var. Sincar'da 40. Suriye'nin kuzey doğusunda Karaçok Dağ bölgelerinde de toplam 30. Böylece 70 kişinin öldürüldüğü haberi var ve Sincan bölgesinde ve Suriye'nin kuzey hava operasyonunun ardından Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanı da koalisyon güçleri sessiz kalmamalıdır diye tepki göstermiş. Büyük bir şey var. Evet. YPG'den de 20 savaşçının hayatını kaybettiği açıklaması var. Artı gerçekten bu haber. ...Sincar bizim için ikinci kandildir... ...diye demeç vermiş Erdoğan... <gülüyor> ...operasyonun devamı gelecek diye... ...ve e, Cumhuriyet Halk Partisi de... ...Ana Muhalefet Partisi de... ...Türkiye'nin savaşa girmesini... ...olumlu karşıladığını belirtmiş... ...sınır güvenliğini korumak zorunda... ...Türkiye... ...PKK ile her tarafta mücadele etmekte... Uluslar, uluslararası hukuktan kaynaklanan... ...bir hakkımız demiş... Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'ne de bildirdik diyor şey, her tarafa bildirdik diyor Cumhurbaşkanı. Ee, bilgi verdik, hatta şeye bile bilgi verdik diyor. Rusya, ee, Irak biz, hükümeti. Rusya, Irak, e, Barzani'ye de yani. bilgi vermesi tartışmalı bir şekilde bilgi vermiş. Ee, de sincar harekatına karşı direnişe çağırmış bir halk sırtından bıçaklanıyor demiş ve Kürdistan altını korkutamazlar demiş fakat e, buna haber verilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava saldırılarından kaygılıyız de. iki komşusuna birden saldırmış durumda Türkiye ilk defa oluyor bu ve e, saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı derin endişe duyuyoruz diyor. Bu da çok önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Bunu da üzerinde biraz daha duracağız. Yani Rusya bir komşu şey demiş ülkesini. mi? Henüz göremedim onu. Hı. Bir de üçüncü e, gruptaki e, haberlerimiz var. Onları da söyleyip ilk yarım saati tamamlayalım. E, dünyanın durumu konusunda fevkalade Düşündürücü ve acil durumlar var. Bir tanesi Yemen'de zamana karşı yarış 20 milyon yaklaşık. Yemen'de sadece 19 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu açıkladı. Başta çocuklar ve felaket bir durum var. Akdeniz'deki ölüm yolculuğunun bilançosu var. 1090'a yakın 1089 mülteci ölmüş bu yılın başından beri artıyor ve göçmen kamplarında feci şartlar altında çocukların Yunanistan'da ve bahsediliyor. İtalya'da buna istismar kelimesi bile yeterli değil rezil rüsva etmeleri meselesi He. var bir de e, e, idamlarla ilgili de Arkansas'da muhtemelen tamamen masum bir insanın zekalı olduğu bilinen bir insanın doğuştan yani annesinin aldığı şeylerden dolayı dört dakika kala sürenin bitmesine zaman aşımı süresinin şey mühlet ömrü bitmedi diye idam ettiler Arkansas'da Bil bakalım rengi nedir siyah doğru bildin Doğuştan alko, alkollik doğmuş. Biliyor musun? Annesi yüzünden. Evet. Öyle doğmuş uçlu cubanlısı dolu doğabiliyorlar. Evet. işte bu öyle doğmuş. Ve beyni fonksiyon etmiyormuş. Entelektüel olarak ama birisini öldürdü diye hiçbir derdini de anlatamamış. Hiç avukat da bulamamış. Sonunda idamı oldular. İşte idam talebinin harika sonuçlarından biri de böyle feci şeyler ama en güzel haberi sona sakladım Avrupa'nın en zenginleri bir günde 27.5 milyar dolar para kazanmışlar. 27.5 milyar dolar. Evet. Nereden pazar efendim? Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Fransa'da. Fransa. Bayismiyelim işte. Herhalde Avrupa ve Avrupa borsalarına yaramış günün en fazla kazananını söylüyorum. Moda ve tekstil devi Inditex tanıyor musun şirketi Inditext. Inditex Onun sahibi İspanyol Milyarder Amancio Ortega Gaona e, Tanıyorum tanıyorum ya geçen okumuştum haberini. Böylece dünyanın en zengin ikinci ismi olmuş Jeff Bezos'u geçerek Amazon.com değil mi Jeff Bezos Evet Ama şeyi geçememiş Kim en zengin Bil bakalım. Bill Gates. Evet doğru bilgiler. Yani herkes biliyorum. Ama aslında en zengin o değil. İkisini Charles en ve David'i David bir sayar. Bir insan sayalım. Koch biraderler Koch. mi? Koch biraderler. Koch. Onlar 96 milyar dolara yakın bir servetin sahipleri. İşte böyle ee, Avrupa'nın en zenginlerine yaramış bu şehir. Ee, seçimler. Bu arada da şey tartışılıyor. Türkiye'deki Orada, borsaya Türkiye'deki borsaya da yaradı. Öyle diyorsunuz Avrupa'daki zenginler diye tamam, tamam şey yapmış bir herkes biz heriften bahsediyor. Tırnak içinde bir herif çok para kazanan kim o herif bilinmiyor. Onları da konuşuruz. Benim aklım Paraguay'da kaldı. Yani şey düşünebiliyor musunuz? Parlamento'yu yakma şey kongre binasını yakmalarını gördüğüm videolarını düşünülecek <gülüyor> gibi değil yani inanın arkasından da şey uçak savar toplarıyla dövmüşler polisiye. Yani. Nereden almışlar acaba o çok sevarları? <gülüyor> her zaman her çete uçak sevar bulundurmuyor bildiğim kadarıyla. Orduyla polisle alakası olmayan. Amerika'dan almışlardır. Benim tahminim o. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki ara verdik. Açık Gazete <gülüyor> Oh, man.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 That I show. Sufatından çok geldim gittim, bülbül oldum hürdes, bağında öptüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar, haydar. dost. Ali Ekber Çiçek'ten Haydar Haydar Dinledik ee, Ali Ekber Çiçek Türk halkı müziğinin Önde gelen sanatçılarından birisi Ve çok Yoksul bir aileden geliyor Küçük yaşlarda rençberlik Başlıyor ama bu arada bağlamayı Öğreniyor ve öyle bir Cem toplantılarında Kulağı alevi deyişleri ve ezgileriyle doluyor. İlk okul öğreniminden sonra da ailenin parası olmadığı için öğrenimini sürdüremiyor. Ağır yaşam şartlarına rağmen de müzikten hiç kopmadığı belirtiliyor. Onun ölüm yıl dönümünde 71 yaşında 26 Nisan 2006'da aramızdan ayrılmıştı. Kendisinin o olağanüstü tınsıyla, vuruşuyla, Bağlamasından, e, çaldığı ve söylediği Haydar Haydar'ı dinledik. Türk halk müziğine pek çok unutulmaz Türkiye armağan ettiği ve hatta 50 TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunduğu biliniyor. Bütün e, Türkiye'deki türkücüler tarafından da derlemeleri söyleniyor. Öyle bir şey ona da bir günaydın demiş olduk bu arada ve şimdi açık radyodasınız. Açık Radyo. Açık Gazetesi devam ediyor. Türkiye demokrasi de tam anlamıyla küme düştü AKP tarafından. Yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi e, salı günü dün Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle <gülüyor> Türkiye'nin denetime alınmasını kararlaştırdı. Türk heyetinde 11 Adalet ve Kalkınma Partili, 4 Cumhuriyet Halk Partili ve 1 Milliyetçi Hareket Partili vekil karar e, aleyhinde, 2 HDP'li Halkların Demokratik Partili vekil ise karar lehinde oy kullanıyor. Avrupa genelinde bakıldığında istisnalar dışında Batı ve Kuzey Avrupalı parlamenterler Türkiye'nin denetime alınması lehinde oy kullanırken Orta ve Doğu Avrupalı vekiller bölünmüş. Oylamada Macar, Azeri, Gürcü ve Ukraynalı parlamenterler blok halinde aleyhte oy kullanmışlar. Çok ilginç değil mi? Neden olduğu zaten yazıyor. Onlar da gözetim altında değil mi? Evet. Bir de Mac Hayır, Macaristan değil. Macaristan değil evet. Ama diktatöryel hevesler, otoriter heveslerin başta gelen ülkesi... Orbancılar. Orbancılar, orbanizm senin dediğin gibi... Ee, ...onlar Azerbaycan'da da pek demokrasi olduğunu söyleyemiyoruz. Ama hiçbiri Türkiye'deki Aliye. insanlar gibi Türkiye seçmeni kadar demokrasiye sahip çıkmış... ...sandığına bu kadar sahiplenmiş olan bir halk değil bana kalırsa ya da halklar değil. Bunun örneği nerede var ki? Bakın size soruyorum. Hayır Böylesi tarafından açıklanan 16 Nisan referandumunda bir durum ortaya çıkmış. Raporda 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybeden kişi gitmiş oy kullanmış... Böyle bir şey var mı? Bu saydığınız ülkelerde var mı? Hangi ölü gidip sandığına, demokrasiye sahip çıkmak için oy kullanabiliyor ki bu saydığınız ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerinde? Sadece Türkiye'de olan bir şey bu. O yüzden bence çok hafif alıyorlar Türkiye'yi. Zombi Cumhuriyeti mi burası? <gülüyor> Bilemiyorum. Ee, Eyyubiye ilçesinde raporda Urfa'da 31 Mart 2017 günü hayatını kaybeden EE e. e. isimli bir yurttaşa Eyyubiye ilçesinde bulunan 2179 ne oldu? sandıkta oy kullandırıldığı tespitine yer verilmiş. Ee, hayır ve raporunda dar bir örneklem üzerinden çok kısa bir süre zarfında ve nüfus bilgileri edinmemizin mümkün olmadığı koşullarda ulaştığımız bu bilgi ortada araştırılması gereken çok sayıda vaka olduğunu düşündürmektedir uyarısı da yapılmış ama. Çok... Son derece önemli bir kanıt, hayır ve ötesinin de getirdiği yani Türkiye'de hukukun hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, kuvvetler ayrılığının ve Anayasa kurallarının, normlarının çoktan çöküşe uğradığı, demokrasinin bütün kurumlarıyla yıkıma doğru gittiği biliniyordu. Zaten Avrupa Konseyi parlament, Parlamenterler Meclisi de o tarihi oynamada bunu tespit ediyor. Evet. Peki ama bunu para üzerinden de hesaplayabilirim istiyorsanız. Yani ölümün değeri nedir diye soracak olursanız. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis SİK'yı taksirle ölüme neden olma suçundan bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış. Ceza 12.100 TL adli para cezasına çevrilmiş. Hangi davadan bahsediyorum? İstanbul Ok Meydanı'nda bir yakının cenaze törenine katılmak için gittiği Cem avlusunda polisin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davadan bahsediyorum. Karar açıklanmış. 22 Mayıs 2014'te başına isabet eden bir mermiyle ağır yaralanmıştı Uğur Kurt ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kurşunun silahından çıkan polis bir, ay 8, bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezada 12.100 TL'ye çevrilmiş. 12.100 TL. Alay eder gibi çok çok acıklı aslında hayır ve ötesinin raporunda mezardakiler kalkıp oy kullansa şeklindeki halk sözü gerçek oldu diyorlar ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin oy aldığı bölgelerde yüzde 95 oranında evet oy çıktığı bilgisi de yer almış. Yani tamamen bu referandumda muazzam bir usulsüzlükler, yolsuzluklar var olduğu söyleniyor. Açık kanıtlanmış durumda artık. Yani, Kabul edilmiyor mu? Evet, henüz böyle bir şey yok. O halde 7.619 akademisyenin de işsiz kaldığını söyleyelim. ...15 üniversitede görev yapan... ...2808 akademisyen... ...işsiz... ...biz de bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan... ...312 akademisyen... ...işten atıldı... ...ayrıca Türkiye'den sınır dışı edilen... ...Del Grande... ...onu da vermemiştik dün verelim... Nedense birdenbire önce Reyhanlı'da gözaltına alındı gazeteci, İtalyan ve dokümenterci, belgeselcisi amacı Önce Hatay'da sonra Muğla'da geri gönderme merkezinde tutuldu. Pazar gecesi 23 Nisan'da da İstanbul'a götürülerek pazartesi sabahı Bologna uçağıyla İtalya'ya sınır dışı ediliyor. Roma'da yabancı basın derneğinde bir basın toplantısı düzenlemiş, kahraman gibi karşılanmak istemediğini söylemiş, ben şanslıydım demiş. Yani İtalyan-Türk bakanlıkları arasında görüşmeler, diplomatik baskılar ve uluslararası basındaki haberler sonrası serbest kalabildim diyor. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Yani Türkiye, Türkiye'deki insanları çok seviyorum ve dayanışma müthişti diyor bana gösterilen. O sayede oldu diyor. E, halen yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde hapishanelerde meslektaşlarım var onları unutmayalım demiş bu tecrübeden sonra kendimi Türkiye'deki gazetecilerin davasına daha yakın hissediyorum hapisteki tüm gazetecilere selamlarımı yolluyorum diyor böyle bir zombi olayı daha oluyor kendisinin karısıyla bile görüştüğüm hiçbir şey yok evet. dosyasına ulaşamıyor yani ben bir yayın grubuna bağlı çalışan bir gazeteci değilim serbest çalışıyorum bu işi hep böyle yaptım 3 kitap yazdım diyor her bir hem de gazeteci olarak haklarım ihlal edildi sınır dışı edildiğine dair bir belge bile vermemişler kendisine Hı. hakkında yani aziz nesini anlamak mümkün değil tabi yaşar ne yaşar ne yaşamaz durumunda hakkında Türkiye'ye giriş yasa olup olmadığını da bilmediğini söylüyor yani Suriye'ye geçmek istiyordum bu yüzden gözaltına alındın diyorlar reddediyor soruyormuş çok iyi muamele ettiler diyor. Ama kusura bakmayın diyor. yani Demişler yapamayız. Soru listesi Ankara'dan geliyor demişler. Büyük yerden geliyor. Benim için harekete geçenler bana güç verdi. Hücrede yalnızken dışarıda insanların dayanışma sergilediğini bilmek cesaret vericiydi diyor. Çok önemli. Evet yani ölülerin demokratik haklarını savunduğu ülkede, savunduğu iddia edildiği ülkede yaşayanlar neredeyse lanetli ilan ediliyor. Veremli gibi davranılıyor. Evet. Bunun bir örneği de e, nerede yaşanmış? Dersim'de yaşanmış. Kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen Munzur Üniversitesi akademisyenlerini uğurlayan 9 akademisyen bir bir memur hakkında rektörlük tarafından soruşturma açılmış efendim. Evet. Sadece vedalaşmak, hoşça kal Ay, demek tabii, için arkadaşlarına. De. Bunun açıklamasında da Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Dersim Şubeler Platformu'ndan yapılmış olan bir şey de görebilmek, haberde görebilmek mümkün. Eğitim Sen Şube Başkanı Süleyman Güler söyle konuşmuş. Demiş ki: "Soruşturma gerekçesinde Munzur Üniversitesi'nden ihraç edilen üyelerimizi 9 Ocak 2017 tarihinde kişisel eşyalarını almak ve mesai arkadaşları ve öğrencileriyle vedalaşmak için üniversite yerleşkilerine gelmeleri üzerine çalışma arkadaşları ve öğrencilerin yoğun ilgisi sırasında orada bulunuyor olmak olarak gösterilmiş. Yeterli zaten. Uğur Kurt'u öldüren polise 12.100 lira ceza vererek karikatür gibi Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkulu da Ankara'da ilki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra önce 6'sı da darbe girişiminin ardından toplam 7 kişi kaçırıldı. Bir soru önergesi vermiş. Ne oldu bu insanlar diye. Yok buhar olmuşlar. Bilinmiyor akıbetleri. İsimleri var ama. Hepsinin tek tek isimlerini vermiş. Adları, işleri, olay tarihleri de söylemiş. Çocuklarını Sincan'a bıraktı. Dönüşte Alışveriş Merkezi'nin önünden 11'de siyah bir transporterle kaçırıldığı iddia edildi. Ne oldu diyor mesela. Sunay Elmaz, Mustafa Özgür Gültekin, Hüseyin Kötüce, Turgut Çapan, Mesut Geçer, Önder Asan, Ayhan Oran. Hiçbir bilgi yok. Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen 7 kişiyi soruyorlar. Peki 23 Nisan'da bakan koltuğuna hani geleneksel var ya o korkunç törenler. evet büyüyünce ne olacaksın çocuğun başbakan cumhurbaşkanı filan bakan koltuğuna oturan çocuğun dinler arası diyalog sözlerini biraz önce sıra evet. edin. yani bakan soruşturma açılıyor bütün bunlar ve Türkiye'nin sıfır derecede bir demokratik meşruiyet sorunu olduğunu gösteriyor ne, şimdi bu. ölülerin oy kullanmasını siz yabana mı atıyorsunuz atmak mıydı almak mıydı yabana ha? yabana atmak evet. atmaktan evet. Atmak, evet. tamam evet. Yani zombi kültürü, din dahil kültürler arası diyalog bağlamında öne gelen bir proje. Bu ama Bakanlığın projesinde böyle. Öyle de zombilerin de bir kültürü var. Kendi içerisinde tutarlılıkları var. Hiç insan ve zombinin aşkına şahit oldunuz mu? Ya da zombinin zamanında beraber yürüdüğü o yollardaki zombilere karşılık bir şeyler yaptığını gördünüz. Zombi zombi yedi mi mesela? Yemiyor. Onların da bir kültürü var. Türkiye'de o kadar çok şey belirsiz ki herhangi bir kültür olarak genelleme yapabileceğiniz bir nokta da ortaya çıkmıyor. Abi. Yani bugün yaptığınız genel genelleme dünün genel, genellemesiyle çakışıyor. Yarın daha farklı şeyler olacak. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum başvurusuna Danıştay'dan da red gelmiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı o hal kanun hükmündeki kararnamelerini denetleme yetkimiz yok diye itirafta bulunmuş. ...Kılıçdaroğlu da AYM'ye teşekkür... ...şaibeyi açıkça ortaya koydular diyor. Şimdi böyle giderken... E, ...şöyle bir durumdan bahsediyorum. Soru, günün önemli sorularından birini soruyorum. Avrupa'dan talepleri neler? OHAL uygulamasına son... ...kanun hükmündeki kararnamelere son... ...on binlerce kişinin toplu biçimde meslekten ihraçlarına son... ...OHAL işlemleri inceleme komisyonunu... Kur, ...kurun bey işletin... ...çalışın... ...bu beklemeye son... ...suçlu oldukları kanıtlanmamış tutuklu milletvekillerinin... ...ve gazetecilerin serbest bırakılmasını... E, ...talep ediyor... Abi, bak Pak Konseyi... ...Parlamenterler Meclisi... ...medya ve ifade özgürlüğünün... ...yanı sıra... ...son dönemde yoğun olarak... ...konu olan adli yargının da... ...güvence altına... ...adil yargılamanın yani güvence altına alınmasını istiyor. Bunu da bu güvencesiz diye son. Peki soru geliyor. Soru. Evet. Ş şimdi geliyor soru. Yes. Bir bu arada az vaktimiz kaldı. Evet, hükümet diyor ki bu haksız diyor. Hasmane bir tavır. Türkiye'yi tanımamaktan kaynaklanıyor demiş AKP AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı. Türkiye'de yaşayanlar Türkiye'yi tanıyor mu? Tanıyor. Tanıyor. işleri bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz diyor. Şu hedaf fışkırıyor. Toprağı sıktan zaman. Bilmiyor ki Avrupa biliyor Maksatlı çevrelerin ayak oyunu diyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Hepsi söylüyor. Evet soru. Soru şu. Halk Partisi de bunu onaylıyor. Neden peki? istemiyorlar mı şeyi? Neyi? Soru bu. Haksız mı bu talepler? Yani bu demin saydığım 6 talep. OHAL, KHK o hal işlemleri inceleme, suç kanıtlanmamış tutuklu milletvekilleri, gazetecilerin serbest bırakılması, adil yargı olması. Bunlar haksız mı? Bilmiyorum. Neden, neden karşı çıkıyor? Kılıçdaroğlu ama? ne demek? Bir şey dememiş o, susuyor. Susmuyor, fotoğrafta gayet güzel fotoğrafta, konuşuyor. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'la e, kahkahalar içinde. Düşünsenize o fotoğraftaki Kılıçdaroğlu değil de. Selahattin Demirtaş olacaktı. Ardından gelecek olan tantanayı, Hayır, karmaşayı, yaftaları, suçlamaları. Yüzden... Tüyler ürpertici. Düşünmek bile işe. Soruyuz. Tekrar soruyorum. Buyurun. Neden aleyhte oy kullanmış halk partililer mesela ee, yani, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için Herhalde. Tamam. Değil? Ama şey istemiyorlar mı Neyi? bütün bu o hallerin kalkmasını, demokrasinin gelmesini. Tabii canım. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sorduğun zaman onu da istiyor. Nihat atsebekçi en sona çıktı mı e, Niçin peki? Yani mesela şeyi de AKP'nin aynı. AKP'nin Avrupa AKP Konseyi dediğiniz zaman böyle farklı bir parti çıkacakmış gibi <gülüyor> duruyor sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden böyle bir şey olmuyor ama ben de etki yaratmıyor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 2008'de benzeri bir denetim kararının eşiğinden döndüğünde Zeynel Lüle hatırlatmış. Hı -hı. Sen onu biliyor hatırlıyor musun? Hayır efendim. Ama gene Türkiye'yi denetime sokalım diyorlar. Nedeni ne? Neymiş? seni Sebebi kaçtı? 2008 ...2008'de denetime sokalım... ...Türkiye 2008 ekonomik kriz olduğu dönemlerden bahsediyoruz... ...hayır... ...değil mi? Yok mu? ...o dünyadaki ekonomik kriz... ...Türkiye'yi bu... etkilememiş, teyit, geçmiş, evet, teyit geçmişti... ...özür dilerim... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'ne açılan kapatılma davası... ...onu hmm. kapatamazsınız diye... ...bak o zaman haksız... E, ...ve... ...kasıtlı... ...hasmane, haçlı tavrı dememişlerdi o zaman... Oğuz Demir arada de şeyi yazmış. Eskiye döndük, başa döndük. Türkiye deve kuşu ıı, davranmamalı demiş. Eski tecrübeli diplomat ve senin çok sevdiğim bir terimin biraz değişini tekrarlamış. Arada neler olduğunu yani Türkiye heyeti üyelerinin aşağı yukarı eskiden yaptıklarımıza benzer savunma konuşmaları yaptıklarını dinledim. Güya eskiden askeri vesayet dönemiydi ve güya biz o dönemden çıkıp sivil demokrasiye geçmiştik. Yine eskisi gibi eleştiriliyoruz ve karar listeye alınmış durumdayız. Arada neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü hepimiz buradaydık diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve Türkiye deve kuşu gibi davranmamalı diyor. Cengiz Aktar da 13 yıl geriye gitti diyor. Oya Baydar da e bu halinizle ne bekliyordunuz? Ne karar çıkmasını bekliyordunuz beyler diyor. H HDP Grup Başkan Vekili ve AKP'ye daha konusunda İhpar Mantella Meclisi üyesi Filiz Kerestecioğlu da bu karar ekonomiyi de derinlemesine etkiler diyor. Böyle bir durumda. Niye Alehte Oy kullandıklarını ben çözemedim. Aynı zamanda sınır tanımayan gazeteciler buradan bir ipucu yakalayabilirsiniz diye söylüyorum. Sınır tanımayan gazeteciler 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini yayınlamış. Türkiye geçen yıla oranla 4 sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 155. sırada yer almış. Böylece Türkiye'nin kare liste olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece dört sıra kalmış. Dört sıra sonra kara listedesiniz. Diğer kare listede kimler var diye soracak olursanız muhtemelen Suriye, Kore gibi ülkeler vardır. 159 gazeteci tutuklu 178 medya kuruluşu kapatıldı. Sadece bu kadarını söylüyorum. Zor Cumhurbaşkanı Erdoğan karar siyasi tanımıyoruz dedi. Gazetecilik... Dışişleri de. Bakanlığı ilişkileri yeniden gözden geçireceğiz dedi... Cumhuriyet Halk Partili Baykal on yıllardır geliştirilen Aha. Avrupa ilişkileri bugün resmi bir hayır tavrıyla karşı karşıya. Tam bir hep e, aynı. AKP-CHP buluşması var. Daha önce de beraber değiller mi? Hepiniz evet. oradaydınız. Be. Yine evet. aynı şeyi Hepsi söylemek lazım. Hep aynı. Geçtiğimiz dönemde de aynı. Önümüzdeki günlerde de aynı olacak. Sizin aslında bence şu anda gidip üyeliğinizi yaptırmanız lazım. Evet. Gençlik kollarını ama. CHP'nin. Evet. Üsküdar. Yaptıracağım Üsküdar. A. Buyurun. Çok iyiler. Onlar. Belki bir değişimi olur. Ya şimdi... E biraz azıcık geçmiş olabilir ama nüfus yani değiştir Sessiz sessiz kenarda oturursanız bence bir şey olmaz. Çakmazlar da değil mi? Yani zor olmazsa sizin için. Evet, saçımı da Donald Trump gibi boyatacağım. Zaten hafif başladı gibi. <gülüyor> tamam. Peki şimdi Cengiz'e bağlanıp biraz bu Avrupa e, Konseyi meselelerini de konuşalım. E, ondan sonra e, savaş meselelerini yani savaş kışkırtıcılığı da Akıl almaz yani Hürriyet Gazetesi'nde gene bombardman jetleri çok ciddi duran komutan fotoğrafları yanan yıkılan yerler ve komandoları filan böyle gösteren acayip şeyler ve karargahta o gece başlıklı yani tamamen şey dizisi. hangi nerede oynuyor savaşçı Vuruşarak yaşayanlar söz. Dövüş benimle Nezubahis Survivor Vatansa Ne? Gerisi teferruattır En sevdiğim şey de teferruat aslında bu arada Detaylara ben bayılayım de Teferruat detay demek değil e mi? Evet Tamam o zaman e Ama şeytan da, orada gizlidir biliyorsun Orasını karıştırmayın Açık gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Avrupa konuşalım diyoruz. Evet Avrupa Konseyi konuşacağız. Beklenen bir sonuç çıktı. Dünkü genel kurul oylamasından bütün parlamenterler katılmadı. Bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi veya Meclisi ee, Avrupa Parlamentosu'nda farklı olarak e, 47 ülkenin 47 üye ülkenin e, ulusal parlamentolarından delege edilen e, vekillerden oluşuyor e, zaten e, göreceğiz e, yani Türkiye'li e, vekillerin e, nasıl e, oy attığını vekillerin Ortadaydı. Türkiye bir yıl daha uzatma istedi e, ve e, e, yani ondan sonra bakalım e, dedi. Hep bu aynı meseleler. yani işte terörle mücadele şu bu. E, e, fakat e, bu sefer e, e, sıçamadı e, kurbağa e, ve e, Türkiye. 2004 yılına geri döndürücü etti yani 1980 darbesinden sonra hatırlarsın ee, e, izlemeye alınmıştı Avrupa konseyinde ta 2004'te çıkabilmişti yani e, 24 sene sonra çıkabilmişti izlemeden şimdi izlemeye izleme e, prosedürüne geri döndürüldü ne demek bu? Yani e, Avrupa Konseyi'nin ve genel anlamıyla Avrupa'nın e, e, demokratik norm ve standartlarına uygun olmayan bir ülke demek. E, Türkiye ile birlikte toplam 9 ülke var bu pozisyonda. Geçen programda söylemiştik e, çok nezih ülkeler e, Azerbaycan, e, kendim, Türkmenistan, Özbekistan, e, Rusya. Gibi ülkeler var toplam dokuz ülke bu ikinci lig yani ikinci küme bir bakıma. Ee, yani evet hiçbirini Moldova falan da var tabi. Moldova evet toplam dokuz ülke evet. Hiçbir şey yok yani demokratik bir tane bir ülke yok aralarında. Tabi. Demokratik evet, tabii, yönetimle gönderen tabii. bu çok tabi çarpıcı bir tespit yani. Şimdi. Gül, gül, gül. E, bu afra tafrasına rağmen yani şeyle alakalı olan bu işte aman izlemeye alınmayalım. Yani bir taraftan Avrupa'ya ayar veriliyor biliyorsunuz. Hem bütün Avrupa kurumlarına, Avrupa hükümetlerine bir aylardır ayar veriliyor. Ondan sonra öyle değildir. Sen anlamazsın gidişine şu bu falan. Bir, yan, bir yandan da aman bizi izlemeye almayın, aman bizi atmayın falan gibi bir çok tuhaf Psikofrenik bir durum var. Şimdi e, Şubat ayında e, aynı e, prosedür hızlandırılmış olarak e, başlatılmak istedi, fakat e, olmadı. E, orada bir takım manevralar yapıldı. Geçen yıl Türkiye Grand Donör oldu. Bunu anlatmıştım bir sefer. Evet. Grand donör yani 6 e, ülkeye çıktı Grand donörler Grand Honor şu demek yani Avrupa Konseyi'nin sekreteriyasına e, yılda en fazla para veren ülkeler bunlar da büyük ülkeler işte yani İngiltere, e, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye. Şimdi önce bunu yaptılar ondan sonra işte dünya kadar lobi faaliyeti yapıldı. Ee, ...aman etmeyin eylemeyin falan filan... ...manevralar yapıldı... ...bir sürü... E, ...özellikle bu KHK'larla ilgili... ...bu idari komisyon kuruldu biliyorsunuz... ...kuruldu değil de kurulacağı söylüyor... ...evet işletilmiyor kurulmadı daha doğrusu... Yani evet, ...ayrıca da kurulmadı... ...zaten kurulsa ne olacak... Ee, ...üç yılda falan herhalde orada ondan... E, ...ya ömrü yetmez yani o... ...KHK mağdurlarının... ...onun sonuçlarını görmeye ama... O manevra Şubat ayındaydı, o tuttu. O ileriye ertelendi, yani olağan oturma ertelendi ve olağan oturumda dündü işte. Ve dünya kadar yani değişiklik önergesi vardı, bunların hepsi reddedildi ve sadece Estonyalı ve Finli, e, Eston ve Finli e, parlamenteri, iki parlamenter, kadın parlamenterler bunlar. E, Marianne Nemiko ve Inge Bjorg evet, e, raporu, e, Onların raporu kabul edildi ve, e, ve Türkiye dediğim gibi ikinci lige düştü bu Talip küçükcan AKP milletvekili ve e, Profesör Doktor e, o e, bu işin başını çekiyordu yani engelleme yani bu kararın engellenmesi konusunda bütün girişimleri e, o yapıyordu e, şimdi oylamaya gelelim e, yani biz Beyhude tabii bir işe yaramadı şimdi oylamaya gelirsek oylamada e, çok önemli bir e, sonuç var yani Türkiye'nin e, yani önümüzdeki birkaç ayını veya yılını etkileyecek ayarda bir e, e, bir sonuç çıktı Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin dört beklili e, yani şeyden giden yani Türkiye'deki sebevemeden giden vekil yani Deniz Baykal İlhan Ketici e, Gülşin Bilgehan e, ve e, Haluk Koç e, Gülsüm Bilgehan hariç diğeri AKP ile birlikte oy verdiler. Gülsüm Bilgehan ne oy verdi? O çekimsel oy verdi. Hı hı. Yani e, Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili Avrupa Konseyi'nin raporuna ve e, sonunda izlemeye alma teklifine Cumhuriyet Halk Partisi yani devletin biricik partisi AKP ve MHP ile birlikte hayır oyu verdi. Evet ben de bunu biraz önce bir, bir ufacık parantez içeyim izninle. Yani biraz önce seninle konuşmaya girmeden canlı da soruyordum neden diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de şeyi istemiyor mu? yani Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü e, alanlarında. Halk Partisi'nin böylece ne istediği ortaya çıktı. çıktı. Biliyorsunuz yani. bir hayır cephesi diye bir, bir şey kuruldu. 16 Nisan'dan sonra Can Haberdarsın değil mi? Evet, Hayır Cephesi evet. Hayır Cephesi'nin Amiral Partisi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Daha anlatayım mı? Ama yani şeyi istemiyor mu peki? İvedi olarak o hal uygulamalarına derhal son, KHK'lar ve toplu işten çıkarmalar durması, tutuklu parlamenterler evet. ve gazetecilerin derhal serbest bırakılması, evet. o hal inceleme komisyonunun işletilmesi ve adli adil yargıyı güvence altına alıp medya ve ifade özgürlüğü altı maddede derhal adım atsın diyor. Bunları istemiyor herhalde başta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olmak üzere beğenmiyorlar ve bunları haince yanlış şeyler talepler olarak buluyorlar öyle mi? E, yani işte bilmiyorum valla hayır cephesinin e, lider partisi biliyorsunuz Gen Gençlik <gülüyor> valları aynı fikirde değil ama Cengiz Bey e, e, Valla öyle bir şey yok yani parti yönetimi var ve Aynen. parti yönetimine işte bir iki e, muhalif isim var Fikri Sağlar e, şimdi öne çıkıyor ama e, yani hayır cephesinin ne halde olduğunu anlamak açısından evet. da bu oylama çok önemli. Artı e, bu referandum süreci ki mesela burada e, e, zikrettiğim fikrisalar önemli bir şey söylüyor. E, Referandumun meşruiyetini sorgulamayı bırakın demeye getiriyor. Bunlar ardında siz varsınız diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde. Çok önemli bu. Evet. Bütün bunların artık açığa çıkmasında fayda var yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bu milli ruh e, dediğim benim yani e, her ne olursa olsun e, yani e, kollar kırılır gen içinde kalır e, mantığıyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, yani bu hayır e, cephesinde ve e, ileriye dönük neler yapabileceğini de Böylece anlamış oluyoruz. Şimdi burada önemli bir bilgi daha vereyim. Ee, bir değişiklik önerisi e, var. 13. değişiklik önerisi. Bu akademisyenlere baskıyla alakalı çok e, basit e, bir değişiklik e, önerisi veya önergesi e, Deniz Baykal ve İlhan Kesici buna oyu kullanıyor. E, Deniz Baykal Biliyorsunuz eski bir e, akademisyendir akademisyen. aynı zamanda. Bilmez miyim? Benim hocamdı. Hmm. Ankara, Akademisyenlere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler koydu. Fakültesinde ve çok iyi bir hocaydı. Genç miydi? Kim? Baykal? Gençtir. Gençtir. Hı. Hmm. Genç yaşta akademisyen oldu yani. Hmm. Hmm. Ee, Türkiye'den yani iktidardan gelen tepkilere bakacak olursak, bu, bunun siyasi bir rapor olduğu söylendi ne demek ee, bu <gülüyor> Can'a soruyorum Cengiz Bey ben onu cevaplayacağım ama önceden şunu sormak istiyorum size. Yazınızda da bahsetmişsiniz. Sen hayır ile ilgili bir meraktasın değil mi? Hayır canım ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Bitti gitti o dava. Biz kendi Öyle biz, yani onlar için hayır olabilir ama biz kendi davamızda da davamız nedir yahu? Kendi e, inancımız inancımızda olmadı. İlke, i̇lke, i̇lke teşekkür i̇lke, ederim. İlke dava bunlar tehlikeli. İşte lan. o yüzden <gülüyor> düzeltmeye çalışıyorum. İlke dedi de Ömer Bey buradan şey yaptım. Kendi ilkelerimiz doğrultusunda devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani aynı zamanda Güzel. sokaklarda Ayın da bir problem yok. Benim Bravo sormak abi. istediğim soru şu: Ukrayna Hı. ve Gürcistan gibi ülkelerin olduğu kümeye düşmüş demiştiniz Türkiye hakkında. Ama evet, şimdi evet. Avrupa Birliği Ukrayna'ya vize serbestliğini geçtiğimiz Nisan onay ayında onayladı. Hı -hı. Şubat ayında da Gürcistan'a vize serbestliğini evet. onayladı. Hı -hı. Yani e, bu durumdayken bu bütün her şey bitmiş değil gibi mi geliyor? Tuzak doğru bu. Tuzak Ömer. Görüyorsun değil mi? Gençler evet. çalışıyor ama bu ge geçen hafta kavga etmeye karar vermişti, ahmete karar vermişti. Şimdi mi? Gene mi gidesi geldi? Vizecan can. Müzul diyor. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yok, işte bir yerden kurtarmak lazım ya. diye düşünüyorum sadece bu kadar umutsuz olarak kapılmamak <gülüyor> lazım diye düşünüyorum ama yok, yok çıkmıyor. Tabii canım umudu çok sıkı tutmak evet. lazım elbette. Ama şu var yani burada yani Cumhuriyet Halk Partisinin sonuç itibariyle Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana olan bitenden çok da gayri memnun olmadığı ortaya çıkıyor. Altını çizerek söylüyorum. Burada bu rapora evet oyu veren iki tane vekil var. Onları da anımsayalım. Filiz Keresi'ci ve Ertuğrul Kürkçü, HDP milletvekilleri. Bu rapor dediğim gibi Ankara'da siyasi bir rapor olarak tanımlandı. Doğru bir tanımlama yani. Ondan 10. Evet. Fakat niye siyasi diye soruldu. Ee, Tabi bu e, sorunun cevabı yok. Çünkü e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asambleyesi siyasi bir kuruluş. O raporda siyasi bir rapor zaten. Yani en azından hiç olmazsa o, onu tutturduk. Yani siyasi bir rapor. Çok siyasi rapor dendi hatta. Yani fazla siyasi <gülüyor> Evet. Siyasetçiler siyasisi durumlara biraz bozulmuş görünüyorlar. Öyle mi? Evet, Üst düzey evet, siyasetçiler. Evet. İlginç. <gülüyor> evet. Şimdi bunu bir kenara koyalım hayırlara vesile olsun diyelim şimdi bunun sonuçları ne olabilir? Şimdi Cuma günü Malta'da Malta Avrupa Birliği'nin dönem başkanı biliyorsunuz Cuma günü Malta'da Genel İşler ve Dışişleri Konseyi var yani 27 ülkenin İngiltere katılmıyor artık 27 ülkenin Dışişleri Bakanları toplanıyor ve gündemde Türkiye'nin müzakereleri ne olacak e, diye bir madde var. Şimdi e, burada gelen bilgilere göre e, ihtimalle e, komisyona <gülüyor> ve bu durumda e, Avusturyalı genişlemeden sorumlu komiser Yohannes Hana, Hristiyan demokrattır kendisi, e, bir görev verilecek. Yani bu e, yıllardır, Üzerin, üzerinde durduğumuz bu imtiyazlı ortaklık veya farklı ortaklık neyse e, meselesinin içi nasıl dolar e, diye bir e, mission impossible yani imkansız bir görev e, verilecek. Bu e, tabii şeyi engeller yani müzakerelerin resmen e, askıya alınmasını engeller. O yüzden e, Yani bu Oylamayı bir, biraz da öyle okumak Lazım yani Avrupa'dan Mesaj dün geldi bunun daha fazlası Şimdilik olmaz ondan sonra Komisyonun e, herhalde o teklifi Beklenir o teklif en aşağı Bir iki yıl alır zaten o Teklifin içinin doldurulması çünkü Türkiye'nin im imtiyazlı ortaklığı Ne olacak İngiltere ile benzetmeler Yapanlar var son derece yanlış Benzetmeler bunlar İngiltere e, Bir Avrupa bir yani bir iki opt out dediğimiz Yani ortak politikaya katılmasa da e, Avrupa'nın bütün politikalarının içindeydi Çünkü Türkiye'nin böyle bir durumu yok Gümrük Birliği'nin dışında Dolayısıyla geriye bir tek Gümrük Birliği meselesi kalıyor Bir de tabi Can'ın vizesi var evet. Ama Gümrük Birliği meselesi e, de Pek heyecan hatta pada, çünkü Güya geçen sene başlayacaktı bu revizyonu Olmadı e, Fakat Gümrük Birliği konusunda bilinmesi gereken iki temel nokta var. Birincisi e, Türkiye'nin müzakerelere devam etmesine karşı olan Avusturya, Belçika ve onların arkasına saklanan bir dolu ülke Gümrük Birliği konusunda da sıcak değil. E, yani bu, bu, bunu parlamentoda öyle. Yani e, bu gümrük birliği parlamentodan geçmez. Yani revizyonu ortaya çıktığında günün birinde. İkincisi daha temel, daha e, e, hayati bir mesele. Gümrük birliğinin amacı Türkiye'nin e, vakti geldiğinde üye olması idi. E, şimdi artık üye olmayacak bir ülkenin gümrük birliği nasıl devam eder? Ne şekilde devam eder? İçeriği ne olur? Falan, bütün bunlar büyük soru işaretleri olarak duruyor. Zaten, zaten ve e, yani uzun lafın kısası e, yani iktidarın da zaten artık e, tür, e, bu meselelerle ilgili yani Avrupa meseleleriyle ilgili bir e, bir talebi, bir beklentisi falan yok. sadece işte e, bu yatırım e, kaygısı işte Avrupa'dan gelecek olan yatırımlar şu bu falan yani ek, ekonomiye e, daha fazla zarar vermesin gibi bir ee, endişe var ortada o kadar yani onun dışında Avrupa ile efendim e, entegre olalım yani bir Avrupa Birliği ülkesi olalım falan gibi bir niyet artık zaten yok gelelim Agit'e e. Agit'le bir e, Agit gözlemcileriyle ki 60 tane gözlemci vardı. ha bu arada Avrupa Konseyi ile ilgili bir hatırlatma yapayım e, eskiden de Cumhuriyet Halk Partisi e, AKP ile oy kullanırdı. Daima AKP ile oy kullandı İktidarla oy kullandı Yani devletle oy kullandı Bunu bir kenara not edelim Şimdi ayuka Ay çıktı Ama eskiden de böyleydi yani. Kapattım parantezi Agit'e geri dönecek olursak Bu 60 gözlemciyle ilgili bir Son derece e, Son derece Son derece e, e, atsız takım diyaloglar geçti ee, ve e, e, gözlemcilerde kendilerini savunmak zorunda kaldılar. E, burada e, şunu unutmamak lazım Avrupa e, yani Agit Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri e, me memurdur bir bakıma ve e, o geldikleri yani seçim gözlemledikleri ülke onları davet ederse gelirler ve e, yani davet elçiye zeval olmaz gibi yani hem davet ediyorsun hem adamın de, demediğini e, bırakmıyorsun. Evet Çok terörist filan yani ben de orada ufak bir ilavede bulunayım. Yani ha. bu Agit'in başkanı Tanade Zulayta yaptığı açıklamada hani, tavsiyelerin uygulanmadığı ülkeye gitmenin uygun olmadığına karar verebilir. En fazla yok, o düzeyde. Yani diyor. öyle bir yaptırımı falan yok. Yani bir dahaki seçimde e, eğer e, Ankara e, Gözlemcilerini davet ederse Onlar da gelir yani çünkü Bu hükümetler arası bir kuruluş Geçen programda evet. da Altını çizerek söyledik yani Ayrı bir iradesi yok Yani Türkiye'de onun parçası Zaten 60 gözlemci Hiçbir şey değil yani Ukrayna'da ve diğer Yani Sovyet sonrası ülkelerde bu gözlemcilik 2000 bin kişiyle falan yapılıyor. Evet zaten ee, sınırlı bir çalışma yapabildiklerini de söylemişler. Ve mühürsüz oy kararı büyük belirsizlik yarattı diyor. Yani Aha. bir sürü şey tespit etmiş usulsüzlük buna rağmen. Yani bu eşitsizsizlik... öyle bir gerek ediyor ki artık. Ha, evet. bir de şeyi söylemek istiyorum Cengiz. Yani birçok bir önemli bir yanıltıcı bir şey vardı bu Andrey Hunko adlı PKK bayrağıyla çekilmiş evet. fotoğrafı. Onu söyleyecektim. Ya Agit heyetinde değil ki AKP'me... Avrupa Kıl Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde Alman e, Sol Parti Milletleri. Evet ve onu da söylemişti Zulueta Agit'in sözcüsü. Evet. Biz Agit heyeti üyeleri Agit tarafından seçiliyoruz. AKP'me heyeti ise halk tarafından seçilen parlamenterlerdir diyor parlamento Tabii. üyelerinden. Dolayısıyla siyasi bir Çoculculuk yansıtacak şekilde oluşturulur, tarafsız olmaları esasına göre seçilmezler. Farklı siyasi göçleri temsil edecek şekilde Tabii. seçilirler demiş. Önemli değil. Bu, bu yanıltıcı beyanlar oldu yani. Terörist bunlar diye. Agit. Şimdi şöyle, bu Agit gözlemcileriyle birlikte Avrupa e, Kospi parlamenterler asamblesi gözlemcileri de geldi. Dediğin gibi, onlar siyasi diğerleri memur. Evet. E, şimdi. Bu, ama bu ilk defa da olmuyor. Yani evet. hep böyle mix, e, yani, e, karışık e, heyetler geliyor e, seçim gözlemciliği için. Sadece Türkiye'ye değil, bütün seçim gözlemciliği yapılan ülkelere. Hatta bazen Avrupa parlamentosundan da gelenler oluyor. Dolayısıyla bu çok e, yani öyle tarifi tam anlamıyla yapılmış bir e, sistem değil. O yüzden bu bu meseleyi tabi işine göre okuyor iktidar o da o da yani yani doğal evet, evet. ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz yer şu yani Türkiye artık hakikaten kendini bütün 1945 sonrası Avrupa kurumlarından soyutluyor. bu önemli ve işte bir, iki, sene sonra Gümrük Birliği ne olur falan onu bekleyecek herhalde onun dışında ee, ne vize konusunda ne e, mülteci anlaşması konusunda ne diğer ortak e, politikalarda herhangi bir gelişme olmayacağı gibi Yani müzakereleri unut zaten müzakereler artık bitti Çünkü Avusturya hep hatırlatıyorum e, Veto koydu artık yani bir e, açık bir vetosu var e, Müzakere olmayacak yani. bundan sonra kaldı ki e, Bir takım e, Avrupalılardan işte, Türkiye'li demokratlara destek vermeye devam etmeliyiz. Geçen programda da konuştuk. Sigmar Gabriel, Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Almanya'nın ee, kendi hükümeti içinde bulunduğu hükümet Alman seçimlerinin sonuna kadar Türkiye'li herhangi bir yetkiliyle resmi bir görüşme yapılmayacak kararı aldı. Adam çıkmış demokratlara yardım edelim diyor. Yani tabii burada... <gülüyor> Yani bir, bir derin bir e, sahte veya kendini bilmezlik var tabi. Yani e, yani tekrar hakikaten kelam selam. Yani Türkiye'nin gidişatı artık Avrupa'nın e, ters yönünde. E, bu bağlamda pek vaktimiz kalmadı galiba. E, var. E, ya e, ya Avrupa'nın kendisi. Nereye gidiyor? Ee, Türkiye'deki e, aktörlerin dediği gibi Avrupa çöküyor mu? Bir de ona bakmak lazım. Bu tabii Macron'un e, seçilmesi ya seçilmesi diyorum artık çünkü seçildiği kesin bu e, yani pazar dil ondan sonraki pazar e, cumhurbaşkanı olarak. Türkiye ile ilgili bir iki kelam da ediyor zaten. O da benzer şeyler söylüyor ve olumlu mesajlar veriyor aslında. Olumlu derken Türkiye üye olacak anlamında değil. değil evet. Türkiye'de bu olup bitenin kabul edilemez olduğunu. Demokrasiyi süredir. elden çıkarmasın demiş. Evet. Tabii. Şimdi İngiliz basınına bakıyorum ve hatırlarsın bu Brexit artı Trump'tan sonra kıta Avrupa'sının tam aksi yönde bir tepki verebileceğini öngörmüştüm. Ve nitekim önce Hollanda'da beklenen sonuç çıkmadı ve şimdi de Fransa'da beklenen sonuç çıkmadı. Ama buna rağmen İngiliz basınına bakıyorsun, İngiliz basını Löpen kazanabilir haberleri yapıyor. Ve bu tabloid dediğimiz o paçavra gazeteler değil, Daily Mail falan gibi... Financial Times. Yani evet. akıl alır gibi değil. Misery likes company diye bir İngiliz atasözü vardır. Yani zavallılık veya bir çarelik yanına arkadaş arar diye. Hakikaten İngilizlerin hali acıklı bir ilgi bir rakam verip 600 küsür makale çıkmış Lüpenle ilgili. İngiliz basınında. <gülüyor> evet, son iki ayda. Macron'la ilgili çıkan makaleden, makale sayısından dört buçuk kat fazla. Evet. Cengiz Bey, bunun e, Bloomberg'in milyarderler endeksine göre Fransa seçimlerinin Avrupa borçlarına getirdiği bahar havasıyla bir etkisi olabilir mi? İngiltere'de ucundan tutunmaya çalışıyor olabilir mi? Yani her şey tamamen duyurusu olabilir mi? Ya bilmiyorlar. Yani İngilizler e, tarihi bir hata yaptılar ve işin içinden nasıl çıkacaklarını <gülüyor> bilmiyorlar. Evet, seçimleri yakından takip ediyoruz. İlginç bir e, İngiliz radyocuyla burada mülakat ettik, yaptık. Onu siteye de koyduk. Belli olmaz bu seçim diyor. Yani erken seçim şeyi. Evet şeyde Aha, şey taban diyorsun. hareketleriyle Canım, çok hiç, hiç, hiç, hiç, tabii işçi partisi Jeremy Corbyn e, her şeyi değiştirebilir diyor çok e, ilginç bir Vallahi, şeylerde söyledi radikal bir böyle bir sorun var ee, Koray Düz bu konuyu konuştum geçenlerde Koray Düz gören gazetecidir biliyorsun evet, Londra'da çalışıyor kendisi evet ve e, maalesef işçi partisinde Jeremy Corbyn'in hakimiyetinin hala çok zayıf olduğunu ve partiyi tam anlamıyla kontrol edemeyiz, edemediğini söyledi bana. Kime diyor? Tabii ki e, önceki evet, başbakan, Ama Morgan, Morgan, Pointon, e, her şey değişebilir diyor. E, evet, olabilir. Ilginç. Yani orada esas sürpriz orada olabilir bu sefer. Yani evet. <gülüyor> o <gülüyor> yakından takip edeceğiz yani. Evet. tarafta evet <gülüyor> olabilir. Evet takipteyiz. Zorunlu. Evet, e, peki gene küçük bir sürprizimiz var. Ay çok seviniyorum bu sürprizlere. E, Kate Tempest'tan güzel bir şarkı seçtik senin için. Evet. E, bir rap. Europe is lost diyor. Avrupa... Europe is lost. Evet. E, Amerika lost, London is lost diye başlıyor şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Hala Bitti. da zafer ilan ediyoruz diye devam ediyor. <gülüyor> Çok Hayırlar hoş bir şarkı. Ile. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamouring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look, how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs and there's two for one drinks in the clubs and we scrub up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess, better yet, a eh? not to remember that we'll soon forget all. Of of the blood that was bled for these cities to grow all of the bodies that fell the roots that were dug from the earth so these games could be played I see it tonight and the stains on my hands the buildings are screaming I can't ask for help though nobody knows me, hostile, worried, lonely we move in our packs and these are the rights we were born to, working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring well sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body Like I push my hands into pockets And softly I walk and I see it This is all we deserve The wrongs of our past have resurfaced Despite all we did to vanquish the traces My very language is tainted With all that we stole To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot Riots are tiny, those systems are huge Traffic keeps moving Proving there's nothing to do Cos it's big business, baby And it's smile is hideous Top-down violence And structural viciousness Your kids are dope stop medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising, the animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping in spoils, for massacres, massacres, massacres, new shoes, ghetto-ass children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your pre-teens bedroom, glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line, oh, but it's happy hour on the Street Friday night at last, that's my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts. You can ask Immigrants, I can't stand them. Mostly, am I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism, and you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, 'cause the bay's days off on your beach, babe. Can't understand anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Tuesday in who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off a of prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the house of lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads and dead pigs, but him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the of it all generation the product of product placement and manipulation shoot them brutal duty of care come on new shoes beautiful hair bullshit saccharine ballads and selfies and selfies and selfies and here's me outside the palace of me construct yourself and psychosis meanwhile the people were dead in their droves and no nobody noticed Well some of them noticed you can tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright, and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment to soil Toil the toil I can't see an ending at all only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck, here in the land Evet şair ve rapçi Kate Tempest'ten ''Europe is lost, Avrupa kayıplara karıştı'' Anlamına gelen bir şiirin e, şarkısını dinledik Avrupa kayıplara karıştı, Amerika kayıplara karıştı, Londra kayıplara karıştı Hala zafer ilan edip duruyoruz e, Ve hiçbir tek şey bile öğrenmedik tarihten diyor bütün e, kabileler kendi yani sokaklarda insanlar ki yaşar, yaşayan ölü halinde dolaşırlarken trafik ışıkları arasında gece kulüplerinde de e, yine ucuza içkiler verilirken kabileler de kendi çöllerinde ölüp giderlerken yabancı bir takım yapılara yer açılıyor kalkınma büyüme e, masalları seni tehdit eden her şeyi öldür ...büyük paranın peşinde... ...koşarken... E, ...hiçbir... ...şeyin izi yok... ...sevginin zerre izi yok... ...burada hiç kimsenin... ...umurunda değil hiçbir şey... ...Avrupa kayıplara karıştı diyor... ...Kate Tempest... Nereye doğru? Cengiz Aktar'la... ...Geleceğe Bakışlar... Açık Gazete Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor Saat 9.39 10'a 20 var aşağı yukarı Ve Avrupa Konseyi'nden Kritik karar çıktı Yeniden denetim sürecine alındı 45'e karşı 113 oyla Bu çok önemli bir ikinci lige düşüş haberi Ve resmen 9 ülkeyle Beraber Arnavutluk, Azerbaycan Bosna, Hersek, Ermenistan Gürcistan, Moldova ya da Moldavya, Rusya Federasyonu Sırbistan ve Ukrayna ile bir araya geldik. E, tamamen siyasi tanımıyoruz diyor Cumhurbaşkanından başlayarak herkes ama Başbakan Yıldırım e, bu kararın Avrupa Birliği'nde yansıması görülecektir diye bir sıkı olduğu tahmin edilen tehdit var Dışişleri Bakanlığı bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz demiş Dışişleri Bakanlığı da haksız siyasi ve yanlı dan bahsediyor Merkel'in bir açıklaması vardı Alman Başbakanı Merkel partisinin federal meclisteki toplantısında konuşmuş Türkiye'deki referandum sonucunun da sonucuna tek ses halinde tepki verilmesi gerektiğini söylemiş ve gözlemcilerin raporunu ciddiye aldıklarını söylemiş Evet, o da çok yan, önemli bir şey. Çünkü en yakın ilişkide bulunduğu, yani Türkiye'nin e, ihracat, ithalat meselesinin yüzde da Avrupa e, ülkeleriyle olduğu için bu son derece önemli bir karar. Ekonomik sonuçları da olacaktır diyor. Zaten şey önemli bir şekilde e, belirtmiş e, Filiz Kerestecioğlu da Türkiye adım atmazsa bu karar ekonomiyi de etkiler. E, yani konseyin hukuk ...kun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarından oluşan üç ülkesi olduğunun altını çizmiş... ...bu ülkeler her ülke için geçerli demiş, öyle şey diye atlatamayız meseleyi demiş yani... ...haksız işte Türkiye aleyhinde alınmış haçlı zihniyeti vesaire... ...bu baskı politikalarının, hak ihlallerinin sonucu iktidarında bunu göz önüne alarak şapkayı koyup düşünmesi lazım diyor... Yani afra tafra ile olacak bir iş değil diyor. Göz göre göre gelen de bir karar olduğunu söylüyor. En az 10 rapor yayınlandığını defalarca uyarılarda bulunduğunu. Biz de aynı şekilde her parlamento, Konseyi, parlamenterler meclis toplantısına geldiğimizde ve sonrasında mecliste defalarca bu süreci anlattık, uyarılarda bulunduk. ...ama... ...şimdi kalkıp hiç kimseyi suçlamaya kalkmasına... ...bu kadar uyarıda bulunduk diyor... ...herkes için geçerli üç ilke var... ...hukukun üstünlüğü bir... ...demokrasi iki... ...insan hakları üç... ...bunlar herkes için geçerli yani Türkiye için ayrı... ...İzlanda için ayrı ilkeler... ...değil demiş... Ee, ...Avrupa'nın da sorumluluğu olduğunu söylüyor... ...görmezden geldiler... Türkiye'de bugün kalkıp da demokratik bir referandumu bile yapamayacak. Bunda bile ihlal yaratacak sürece gelmeyebilirdik. Eğer Avrupa Birliği erken davransaydı diyor. Onlar da çıkarcı davrandılar diyor. Bunu da defalarca konuştuk Cengiz Aktar'la ve başka arkadaşlarımızla. Ama en yanlış politika Türkiye'nin daha fazla içe kapanması olur bundan sonra diyor. Öyle kısa vadede ciddi bir yaptırım süreci de yok diyor ama Karar da geri dönülmez değil ama bunun gereklerini yapması yapılması gerekiyor diye çok bence adalet ve kalkma partili milletvekiline ilk tepkisi sağduyuya dönelim dediğini asıl Frizkerestecoğlu veya HDP'liler söylüyorlar yani sağduyu çağrısını bana sorarsan yoksa aynı zamanda işte bunu şeyi de. Ee, aynı şekilde e, söylüyor tabii. Bütün diğer e, gözlemciler de, diplomatlar da daha önce bu toplantılarda okuduğumuz. Şimdi öbür tarafa e, geçelim. Yani... Öbür tarafa zombilerden bahsediyoruz en son. Zomb Tekrar zombilere dönelim. Bu sefer de başka bir zombilere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması iki ayrı ülkede, iki komşu ülkeye saldırı haberi var. Bu öyle hafife alınacak bir durum gibi görünmüyor. Bu yarıları gelmişti. Ee, ve e, yani burada şimdi Avrupa Konseyi parlamenterler meclisinin toplantısındaki en vahim şeylerden birisi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar milletvekillerinin ve sözcülerinin, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer milletvekillerinin, AKP'li milletvekillerine Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekillerinin de omuz vermesi çok vahim bir şey olarak görülüyor. Çünkü mesele tamamen demokrasi meselesiydi. Bunun nesine karşı çıkılacak zaten her şey ortada. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de devamını getirebiliriz demişti. Daha dün konuşuyorduk bunu. Daha önce de Cumhurbaşkanı da benzer... Devamı gelecek şeklinde konuşmalar yapıyordu. Dün Kuzey Irak'taki Sincer ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'da bölgelerine düzenlenen harekatta toplam 70 kişinin öldürüldüğüne dair bir açıklama yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında bu operasyonun gerçekleştirildiği söylenmiş. PKK'ya ait terör yuvalarının hedef alındığı da aynı şekilde dile getirilmiş. Ama uluslararası hukukta bir saldırı durumunu göstermesi gerekiyordu. Böyle bir şeyin izi var mı? Ya da yeni mi olmuş? Haberin içinde yok efendim buna yok. dair bir açıklama. BBC Türkçe'den okuyorum. Muhaliflere yakın Londra merkezi Suriye İnsan Hakları gözlemevi de yaptığı açıklamada bölgede hava saldırılarında PYD'nin askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri olan YPG üyesi 18 kişinin öldüğünü bildirmiş. YPG mevzilerine eş zamanlı onlarca hava saldırısı düzenlendiğinden bahsedilmiş evet, YPG sözcüsü Redur Helil 20 YPG'nin hayatını kaybettiğini açıklıyor Artı Gerçeğin haberinde Rojava'nın Derik kentinin Karaçok merkezine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklamada 20 YPG'nin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır 18 YPG'nin yaralandığını açıklamış. Peşmerge de ölmüş Irak'ta ben bunu görmemiştim. Onu da söyleyecektim evet ben de. YPG sözcüsü komuta merkezlerinde ve sivillere ait evlerde de maddi hasar meydana gelmiş. Yani sivillerin evlerinin de maddi hasara uğradığını söylüyorlar. Evet sonra da peşmergeye geçiyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi e, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonu bölgede ağır hasara ulaştığını söylemiş ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmiş. Ee, ve beşli peşmergiyi biri asayişten altı kişinin öldüğünü söylemiş anız zamanda. Evet. Bir biri sivil 2 YBŞ'li diyor. YBŞ'nin açılımını tam bulamadım şimdi. YBŞ Y J diye bir kuruluş kısaltılmış harflerle belirtiliyor. Şengal direniş birlikleriymiş. Hmm. İşte o da Şengal'e yönelik bombardmanda burada da e, e, ezildiler. Ezildiler var, değil mi? Evet. ...felaket bir durum aslında... ...bir sivil öldü, iki yeğe beş ...hafif yaralandı, ayrıca beş peşmerge... ...hayatını kaybetti diyor, bu da çok... ...önemli bir gelişme... Ay, ...operasyonlar aynı azim ve kararlılıkta... ...sürecek dedi demiş aynı zamanda... ...Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı yazılım... Evet. Bas ...basın açıklamasında... ...şimdi e, zaten bunu e, Tayyip Erdoğan da... ...söyledi... E, ...diyor ki... ...ikinci burada... kandil oluşturma gayretleri... Evet, ...bu Sincar bizim için ikinci kandildir diyor... ...operasyonun devamı gelecek diyor... Reuters'da verdiği bir mülakatte olmuş. Yani iki komşu ülkeye iki taarruzu var ve uluslararası hukuktan hak alıyoruz diyor. Temellendiriyoruz diyor ama bunun bir kanıtı yok ortada. Evet. Ee, Irak'ta ve Suriye'de olan saldırılarda... E, ...Sincar bizim için ikinci kandildir... ...buna müsaade etmeyeceğiz... ...Sincar'da yaklaşık 2000 PKK'lı var... ...tedbirimizi almaya mecburuz... ...aksi takdirde orası bir tehdit oluşturacak... ...diyor... ...komşu demişken bu arada Yunanistan'dan da bir haber var... ...15 Temmuz darbe girişiminin ardından... ...Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesi yine talep edilmiş... ...bir kez daha olumsuz yanıt gelmiş... Evet. ...Cumhuriyet Halk Partisi de... ...olumlu görüyoruz demiş... Saldırıya mı? Evet saldırıya, Sincar operasyonu Türkiye sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmekte uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız demiş. Aynı şekilde AKP ile ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak bir açıklama gibi yapmış ve hatta şey diyor. PKK Kandil'den Sincar'a e doğru büyük bir yığılma yaptı. Türkiye sınır güvenliğini korumak zorunda. Gayet normaldir, gecikmiştir diyor. Bu saldırı gecikmiştir diye nitelendirmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz. Evet. Tel da düzenlenecek olan bir operasyondan bahsediliyordu. Evet. Onu Yeni Fırat Kalkan'ın e, Tel Abyad'ı hedefliyor diye bir iddia vardı gazetelerde, internet sitelerinde. Ama onunla alakalı herhangi bir operasyona başla, başlamamadı galiba diye bir. Biliyorum. Evet, ben de öyle. Fakat Cumhurbaşkanı şeyde dedi. E, haber verdik dedi şeylere. E, Rusya, ve Amerika Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri hatta hatta e, de. Esalı? Hayır. Peşmerge. Peşmerge. Bazı O da bir, hmm. şey yaratmış, tartışma yaratan bir şey. Fakat haber vermiş olmak, vuruyor, vuruyor olmak tabii çok e, farklı bir şey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kuvvetli bir tepkide bulundu. Hiç alışılmış gibi değil. T-24'te ve başka yerlerde de görüyoruz. Bayağı açıklama var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konusunda, operasyonu konusunda saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı diyor. Bu çok ciddi bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatlarına tepki var. Dışişleri sözcüsü Mark Toner, Fox daha gelmemiş. Aa, evet. Fox Mark Toner'ın yerine gelecek olan Fox sunucusu hanım. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne Amerika Birleşik Devletleri ile ne de IŞİD karşıtı koalisyonuna uygun bir koordinasyon oluşturmadan diyor. Çok e, diplomatik e, dili de aşan bir şey. Benim yani Naçizane yıllardır diplomasiyle uğraşan o bilim, siyaset bilimiyle uğraştığım için rahatlıkla söyleyebileceğim şey dışı, e, alışılmışın dışında bir diplomatik ton var, uyarı var. Yani e, Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'ta ne Amerika Birleşik Devletleri ile ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlenmesinden düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik diyor. Bu bayağı diplomatik bir çıkış demarştır yani. Evet. Çünkü biz biz şöyle demişti. Cumhurbaşkanı ha bu açıklamadan sonra diyor. Ha bak ben onu fark etmemişim. Tayip ee, Tayyip Erdoğan Ton Toner'ın bu açıklamasından sonra söylemiş. Zaman farkına dikkat etmemişim ben. Amerika, Rusya ve Kuzey Irak'ı bilgilendirdik ibaresini kullanmış. Bilmiyorum. Toner gidip yerine Hitler Nowert geldiği zaman belki işler düzelebilir. Evet, düzelebilir. Fox'ın güzel sayın. bir sunucu kadın. Evet. Ee, toner o kadar yakışıklı değil. Ve erkek. Ee, ve erkek, evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Öztürk, bak o da işte tabi o da Öztürk Yılmaz işte hem Öztürk hem de Yılmaz olumlu görüyoruz geç bile kalın diyor yürü Hedef, ya Rojava'ya dayadı bak ne demiş Halk Partisi çok ilginç ee, ya ikinci bir kandil yapmak istiyorlar deriz. Erdoğan'dan bile daha ileri gidiyor Suriye'deki Sincar'ı koparıp Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve yuvalanmak istiyorlar demiş. Çok iyi biliyor durumu Halk Partisi sözcüsü. Yani ikinci bir kandil yapmak istiyorlar ama daha sağlam bir kandil. Evet. Ya hayal kırıklığına uğrayalım. Bu ülkenin neden koalisyonları sevmesin ki gayet güzel bir şekilde Hakikaten. müttefik olup tek ses şeklinde çıkarabiliyor Adalet ve Kalkınma Partisi ile de CHP. Devamı da hoş. CHKP. Ar CHP <gülüyor> Arkasını <gülüyor> Avrupa Birliği'nde de aynı durumdaydı CHKP. Ak Halk Partisi, Ak Halk, Ak Halk da fena değil. Cumhuriyetçi Halkçı Kalkınma Partisi. Ak Halk, Ak Halk. Yok biraz şey gibi oluyor. Biraz katı değil mi? Evet biraz katıydı katı böyle. Evet, ha <gülüyor> Kalk? Kalk orda. <gülüyor> Arkasını tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir sincer daha yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz operasyonu olumlu görüyoruz gecikmiştir diyor. Fakat HDP e, Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım da şunu diyor. Bu yönüyle son iki yılki iktidar aklının çözüm sürecini bitirmesinden bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmemiştir. Hem içte hem dışta itibar kaybına neden olmuştur. Türkiye'nin daha fazla tecrit yaratacak iktidar aklının politikalarına tahammülü kalmamıştır. İçte ve dışta. Evet. Bu saldırı asla ve asla sadece Kürtlere yapılmamıştır. İnsanlığa karşı yapılmıştır diyor. Bu saldırılara karşı durmak için Kürt olmak gerekmiyor. İnsan erdemine sahip olmak yeterli. Demiş bu ülkeyi daha fazla zora sokacak. Saldırının hedefi sadece Kürtler değil birçok halktır. ...bu ülkeyi daha fazla zora sokacak... ...politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor... Kürtler bu ülkeyi oluşturan tüm inançlarla birlikte eşit haklar üzerinden bir ülke istiyor. Bir kez daha bu saldırı yapanları insanlığın değer yargıları adına kınıyoruz demiş. Önemli bir şey. Yurtta operasyon, cihanda operasyon. Yurttaki kısmına da ben döneyim. Yeni bir haber. 17 dakika önce düşmüş BBC Türkçe'nin haber internet sitesine. Ankara Cumhuriyet Başsavcılanı'nda Fethullah Gülen cemaatinin emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda Ankara merkezli. 81 ilde... E 803 kişi gözaltına alınmış. Oo. Evet. Yok 54 ilde 803 kişi. 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. 54 ilde 803 kişi gözaltına alınmış. 8500 polis katılmış. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda. Burada kimler gözaltına alınmış derseniz çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen adliye personelinde bulunduğu <gülüyor> 30 kişi alınmış sadece. Yani. Adana'da galiba. Yani e, çok fazla yerde e, bu kişiler gözaltına alınmış. Kaç kişi demiştik? 803 kişi. Evet. Boş bu, zamanlı yeni bir operasyon haber. bu. Nasıl? Eş zamanlı ve boş zamanlı çalışanlar. Sabaha karşı. Hmm. Evet. Yani e, bu arada e, Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere korkunç bir savaş kışkırtıcılığı yapmaktalar. E, utanç verici buluyorum bunu. Satmadılar hala Hürriyet'i mi? Louis Vuitton Dior'u alıyor... ...sür manşetten haberinin altında... ...devamı var... ...diye vermiş... ...Türk jetleri Sincar'ı vurdu... ...altında fotoğraflar... ...ellerini ağızlarına koyup telefonda... ...çok ciddi olarak... E, ...durumu takip eden komutanların... ...fotoğrafları var... ...bir tarafta... E, ...YPG üstüne operasyonun hemen ardından... ...bir Amerikalı komutan ve ekibinin... ...ziyarette bulunduğu fotoğrafı var... Ve ortalık yanmış, yıkılmış tamamen toz duman olmuş bir fotoğraf var. Burulan üstün fotoğrafı diyor. İki üstten havalandılar ve en sol köşede üstümüze üstümüze gelen mükemmel bir yerli ve milli değil Oha, ne uçağı bu? F-16, F-35 daha çıkmadı limpiyesi. Evet piyotu göremiyoruz ama roketlerini görürüz üstümüze üstümüze geliyor burnuyla kartal gibi şahin gibi. Karargâhta o gece Operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'la birlikte canlı izleyen Genelkurmay Başkanı Akar'ın yanında Diğer kuvvet komutanlarının bulunmaması Sadece hava harekatı Yapıyoruz mesajını taşıyormuş hmm. Bak ince hmm. Abdülkadir bir Duruma hakim Hedefler tam isabetle yerle bir edildikçe Akar'ın ağzından Takdir ifadeleri Duyuruluyor ben de bir şey dökülecek zannettim ama takdir ifadeleri akmış ağzında su ee, yok takdir ee, yalnız Amerika'nın derin endişe duyduğunu da öyle sağ tarafta pul gibi vermiş beş satırdan ibaret olarak vermiş Uğur Ergan imzalı haberde bütün böyle işte vahşice tam bir dizi gibi yani savaşçı dizisi gibi devam ediyor. Öyle siz şimdi şey dediniz ama öyle T değil. Turkish Sniper. Ee, F-16 Amerikan yapımı vesaire falan dediniz ama akşam gazetinde ekran kapanırsa size daha detaylı bilgi vereceğim. Heh, yani kapandı. Başka bir tane açıldı. Bir saniye. <gülüyor> DH ve PKK terör örgütüyle mücadelede yerli üretim milli silahlar ön plana çıkıyormuş efendim. Öyle Hürriyet Gazetesi'nin tepeden verdiği F-16'lar değil sadece. Atak helikopterden fırtına obüslerine kadar milli silahlar rol almaya başlamışlar bu tip operasyonlarda. Sonra İHA Bayraktar'dan Sakarya ve Cirt yüzelerine kadar milli gururumuz silahlar kullanılmış. Bordo Beriller'in kuvvetli şeylerinde ellerinde BMC'nin mayına karşı dayanıklı personel aracı kirpiler varmış. Milgem deniz Milgem'de Milli polisi kapsamında ilk etapta 12 gemi inşa ediliyor. Milli ]mış. gemi. Evet. Ardında atak helikopteri var, cirit yüzesi var, H HGK 1 güdümlü bomba var, MPT 76 piyade tüfeği var. Sonra teröristlerin korkulu rüyası bayraklar İHA var, fırtına obüsleri var. Sonra 2023'te de dışa bağımlılık bitecekmiş. A, Akşam versisinde yazıyor. Toros roket sisteminden daha bahsetmedim. Ayrıca a. Sakarya ÇNRA T112 15 kilometre menzilli tanktan tamam da bahsetmiyorum. Çok sana özel roket köşe sistemi. AGM köşesi. Yerli ve milli 416 proje. Var. Her hafta bir projeyi tanıtsam düşünsenize. 416 evet. haftalık program hazır. Her hafta değil, Her gün tanıtacaksın. Öyle yok. Ee, bu arada yalnız şeyi atlamış durumdasın. Bir F-16'da milliyetten uzak ufuklara doğru kalkıyor. <gülüyor> milliyetten hürriyette. Milliyetle, ya da hürriyetten milliyette. E, hürriyetten milliyete daha uygun oluyor sanki. E, Sincara Pars pençesi. Pars mı? Evet, Pars. Eş zamanlı. Bak sen eş zamanlı operasyon diyordun. Çok Türk severim eş zamanlı. Kaba de Pars ve korsan filoları e, ve Suriye'deki Karaçok dağını eş zamanlı vurmuş. Pars pençesi atmışlar. Gene fotoğraflar ve işte güzel şeyler var. Serpil Çevikcan da yazmış operasyonlar sürecek. Önemli olan nedir? Güvenliğimiz. Evet, evet. doğru bildin. Önemli evet. olan o. E, Habertürk de manşetten vermiş. İkinci Kandil vuruldu diye Ankara uyarmıştı. Ben son söndürücüleri şey ilk kez bombaladı. Biraz daha yaratıcı olabilirmiş. Ama uçak yok mu? Sabahta uçak var. Olmaz olur mu uçak ya? Uçaksız hani uçak? bir gazete olur mu ya? Vay aynı yerden hmm. konmuş gene. Evet. Tabii, bağrımıza böyle şey hançer gibi saplanıyor. Pardon düşmanın bağrına. Küçük yüreklerin büyük vatan Sabahta, aşkı diye vermişler. Küçük Sabahta. yüreklerin büyük vatan aşkı evet. Bisiklet paramı size yolluyorum. Kara gecenin beyaz kahramanını 15 Temmuz'dan sonra filan. Onu geçtim. Bir dakika ama, ama yani en güzel tarafını atlıyorsun sabah gazetesinin. Vatandaşa 3 iyi haber vermiş. Benzine 15 kuruş indirim gelmiş. Hadi gene iyisiniz vatandaşlar. Ee, sebze meyve yüzde 60 ucuzlayacakmış. Sabah yazmış kobilerde de paz paralarını geri kazanmış. Hadi. Çok iyi. Kobiler, Çok iyi. vatandaşlar ve sebzeler. Eş zamanlı. Evet. Evet. günün en zamanlı en güzel haberleri bunlar. Sabah saadet zinciri. Saadet üçgeni PKK, pardon. PKK-YPY'ye çifte yumruk 70 ölüyor. Ne fotoğrafı var sence bu haberin? Gol, gibi? kale, ne var? Uçak mı gene? Oo uh, tamam. Hem de çok şık. Bir de çizimler de var ayrıca. Uçak çizimleri var. Çizmiş için. mi lan? Evet. Bu Körfez Savaşı'nda başlıyor bu uçak çizimleri değil mi? Birinci Körfez Savaşı'nda. Bodriye Olabilir, bakmak lazım. Teorisi Faysay'a evet, da var. Bakmak lazım. Ama hala aynı. Biraz değişiklik olması lazım. Sabahtan, hologram, hologram teknikleri. Sabahtan akşama geçiyorum. Elma var orada? Temizleyene kadar devam. Cumhurbaşkanı Vurma'dan önce Amerika ve Rusya'yı bilgilendirdik. Şeye de, Avrupa'ya da bir ikili manşet var. Sağdaki manşete de. Birinde savaş. Temizleyene kadar devam. Ötekinde de Avrupa'ya mesaj yeter. Açın kapıları. Birinde savaş, diğerinde barış diyeceksin zannettim de. İkisinde de pek Ondan bir gerginlik sonra, var. E, jetlerimiz gece Sincar'daki PKK-YPG'yi vurdu. İkinci kandide ilk bomba uçak mı? Şaka mı ediyorsun? İki Oo, tane. İki tane varmış. İki tane tepemize. Uçaksız manşet yok bugün. Bugün uçaksız manşet yok. Bakalım starda vardır belki. Starda yok uçaksız komutanları gösteriyor. Bir aykırı sayı bakın. Aa unutmuşlar uçağı. Kaldırmamışlar. Çok Görmemişler galiba. Örümcek iyi. ağı varmış uçakta. Kınıyoruz. Starı kınıyoruz bugün uçaksız çıktığı için. Yeni şafağa adına ne alabilir miyiz? Bakayım. Yok. Gemi Tabii var ki. ama. Ne yok olmaz olur mu O tane uçak. Gölgeleriyle birlikte. Var, uçaklar. Böylece bu şeyi kapatıyoruz. Yemen'den haber yok değil mi? Yemen'le alakalı mı? Evet. Bir, bakayım, bir bakalım hemen. Yani Türk gazetelerinde yoksa Yemen'de, Deutsche Welle'de korkunç bir haber. Var, var. Anadolu Ondan Ajansı yarım milyon çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş. Ama Tedavir bunlar şey uçak, Yunus, Yunus, savaş uçaklarından yer bulamadığı için bu haberler biz verelim. 7 milyon Akdeniz... kişi bir sonraki önünden emin değilmiş Yemen'de. Yine e, evet, Safiye Karabacağın haberi Anadolu Ajansı'nda. Doğu Çevre'den iki üst üste haber zaman, Yemen'de zaman bitmek üzere. 19 milyon kişi acil gıda yardımı ve önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölmekteler maalesef. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Yemen için insanın yardım çağrısında bulunmuş. İlginç. Yetmez ama evet diyorum aynı zamanda Suriye içinde geçerli bu durum. Akdeniz'de de korkunç bir ölüm yolculuğunun istatistikleri var. 1089 mülteci 2017 yılı başından beri hayatını kaybetmiş. dün verememiştik o haberi hemen tekrar edelim. Hafta başında Midilli Adası önlerinde Yunanistan'da 16 mülteci boğularak can vermişti. Alabora olan tekneden sadece iki kadın kurtarılabilmiş, sekiz kişi de kayıp olarak kayda geçmişti. Tabii çocuklar da var, maalesef. Ve çocuk demişken gerçekten gardiyan da korkunç bir araştırma. Arthur Neslin'in haberi, yani İtalya, Yunanistan ve İtalya'daki mülteci kamplarında 23 bin, 23 bin çocuk, şeysiz anasız, babasız yani velisiz, vasisiz sersefil ve güvensiz yerlerde bir resmi Avrupa Birliği ODET'in raporu söylüyor. ODET raporu var. Yani denetim. Yani utanç verici bulmuşlar. Yani çok ayrıntılar var. Girmeyeceğim. Ee, ve böylece bitiriyoruz işte. Avrupa'nın en zenginlerinin bir günde 27,5 milyar dolar kazandığını da ekliyoruz. Benim anlamadım. Sürpriz bir sonuç da çıkmadı ki. Nasıl zengin olmuşlar bir anda? Yani Macron'la Le Pen'in çıkacağı zaten biraz daha belli, belirgin değil miydi? Sana Ziya Paşa'dan mı yoksa bildikten sözlerin o, e, cevap vermemiş tercih. Zürdün çenesi bu mesele. Doğru. O bizim şeyde yazıyor zaten. Radyonun girişinde. Girişinde <gülüyor> yazıyor. Evet öyle bir durum var peki e, Bence bitirebiliriz e, Bitirirken de e, Bir şeyde Belki bir blues çalabiliriz Çalamaz mıyız Ma Rainey'den Küçük bir blues çalarak Bitirebiliriz belki e, Uçaklı günü uçaklı günü ve eş zamanlı Counting the Blues çalabiliriz. Marini'nin, yani Blues kraliçesi en eski ve en tanınmışlardan bir tanesi kayıtlara düşen Marini'nin Counting the Blues, ben türküleri çalıyorum sayara, sayıyorum her gün diye hüzünlü türküleri onunla bitiriyoruz. Onun da e, doğum gününü 1886'da bugün doğmuş 26 Nisan'da kaç, kaç? 1886 1939'da Türk'ten 5 yaş birçok evet, evet. Ee, ve Marain'i dinlerken de e, ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple yaptık bu şeyi Emre Gümüşer de destek verdi bizi dinlediğiniz için de teşekkür edelim ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. günaydın. Çıkkastı